Tekrar merhaba Bu hafta programa Cengiz Özkan'ın yorumuyla dinleyeceğimiz bir Bilecik Söğüt Türküsü ile başlayacağız İnce Saz yeni bir albüm çıkarttı Beşinci albümleriymiş bu Ve albümün ismi Elif Bu albümün solisti ise Cengiz Özkan Ben çok sevinerek aldım Geçen hafta çıktı bu albüm Ve bu hafta hemen sizlerle o albümden bir türkü paylaşmak istedim Bu Bilecik Söğüt Türküsünü önceki programlarda farklı yorumlarla dinlemiştik çok sevdiğim bir türkü. Mustafa Şimşek'ten Muzaffer Sarı Sözen derlemiş. Türkünün ölçüsü 9 dörtlük. Do diyez ve fa diyez arızalarını alıyor. Yani misket ayağında olan bir türkü. Uzun sap bağlamayla da misket düzeninde icra ediliyor. Ve Cengiz Özkan'ın yorumuyla dinliyoruz. Bir incecik Duman Tüter Baca'dan. İrincecik aman, duman tüter aman, aman. Ah oku derler. Adam. Ah okul derler aman, aman böyle de sarhoş algın yârim di bildiğiniz üzere ince saz klasik Türk müziği sazlarına deniyor ve ince saz grubunun da ağırlıklı olarak bu enstrümanları kullandığını biliyoruz. Bu albümde de ağırlıklı olarak ince saz kullanılmış. Bu vesileyle ben kısaca bir şeylerden bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz üzere klasik Türk müziği olarak adlandırılan ve geçmişi divan müziğine dayanan müzik ile halk müziği arasında bir ayrım yapılıyor. Yalnız bu iki müzik arasında keskin ayrım yapılmasının pek doğru olmadığını söyleyenler var. Örneğin Çin Uçen Tanrı Korur bunlardan biriydi. Bu ayrımların 13. yüzyıldaki gelişmelerle başlayıp 16. yüzyılda çok keskinleştiğini söylüyor bazı araştırmacılar. Ama ben amatör bir okuyucu olarak bu konularla ilgili sahih fikirler edinebileceğim eserlerle karşılaşmadım. Bu bakımdan bu konularla ilgili çalışmaların yapılması önemli diye düşünüyorum. Umarım ilerleyen yıllarda araştırmacılar daha çok önem verirler bu konuya. Çünkü önemli olduğunu düşünüyorum. Ve kendi şahsi kanaatimi söylemem belki burada pek doğru olmaz ama aynı kültür evreninde ve aynı değerler hazinesinde bulundukları için bu iki müzik arasında çok keskin ayrım yapılmaması gerektiğini düşünüyorum. Günümüzde halk müziği sanatçıları ve klasik Türk müziği sanatçılarının Birlikte yaptıkları çalışmalar da aslında bunun bir göstergesi belki de. Bu albümde bunun bir kanıtı olabilir. Şimdi ise sırada son yıllarda çok meşhur olmuş bir Kütahya türküsü var. Bu Kütahya türküsü Hisarlı Ahmet'ten derlenmiş. Derleyen ise Yücel Paşmakçı. Bunun da ölçüsü 9 Ve İhsan Mendeş'in Efkar isimli enstrümantal albümünden dinliyoruz. Elif dedim, B dedim. Müzik Bu türküyü dinlediğimiz albümün ismi de bence çok önemli. Zira bildiğiniz gibi tefekkür düşünmek demek, mütefekkir düşünür anlamına geliyor. Efkar da bu kelimelerle aynı kökten türeyen bir kelime. Dolayısıyla efkar kelimesini kişinin psikolojik süreçlerinden dolayı içine yuvarlandığı bir e, hal olarak düşünmektense, fikri bazı çabalar yüzünden düşünceli olması, dalgın görünmesi olarak anlamak daha doğru diye düşünüyorum. Yani efkar sadece keder anlamına gelmiyor. Bazı ciddi düşünsel, zihinsel çabaların sonucunda oluşan dalgınlık ve düşünceli durum olarak anlamak daha doğru gibi geliyor bana efkar. Kelimenin geldiği köken bakımından. Bu yüzden İhsan Mendeş'in albümünün ismini efkar koyması da benim için oldukça anlamlı. Şimdi ise sırada Mut yöresinden derlenmiş olan bir türkü var. Bu türkünün kaynak kişisi Musa Eroğlu ve önceki programlarda onun yorumuyla da dinlemiştik bu türküyü. Şimdi ise Erdal Güney'in yorumuyla dinleyeceğiz. Bu türkü de do diyez ve fa diyez arızaları alıyor. Yani bu da misket ayağında ve misket düzeninde icra edilen bir türkü. Güney Türküleri isimli albümden dinliyoruz. Bulut. Beladım ama Şimdi ise sırada Hayriye Temiz Kalpten Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği bir Bayburt türküsü var. Türkünün ölçüsü 18'lik, usulü ise 3-2-2-3. Benim küçüklükten beri çok severek dinlediğim bir türkü. Ama daha ziyade Ruhi Sun'un yorumuyla dinlemeye alışkındım ben. Gelmeden önce albümün ismini not etmeyi unuttum. Meraklı olanlar varsa Ruhi Sudan'da bu türküyü dinleyebilirler. Şimdi ise Okan Murat Öztürk'ün yorumuyla dinleyeceğiz. Ve onun son çıkan Aşk Adamı Söyletir isimli albümünden çalıyorum sizlere. Giderim yolum dağdır. Vay bu ne meybalı bağdır Giderim yolumdadır Vay bu ne meybalı bağdır Ben kazanım yar yesin Nece ki canım sağdır Ben kazanım yar yesin Nece ki canım sağdır arada dinlediğimiz bu türküdeki ''Yar Cemalin Benzer Aya, Eridim Hilal Oldum'' günleri saya saya dizelerindeki ''Cemalin Benzer Aya ve Eridim Hilal Oldum'' benzetmeleri arasında aslında bir yansıma var. Yani sevgilinin yüzünü aya benzettikten sonra ''Boyum Hilal'' gibi büküldü anlamında bir dize gelmesi aslında sanatkerane olmuş diye düşünüyorum. Şimdi sırada yine bir Bayburt türküsü var. Mustafa Ahız Kalı'dan ''Ahmet Yamacı'' derlemiş. Bunun ölçüsü ise 6-8'lik ve Türkülerle Türkiye isimli albüm serisinin Bayburt iline ait olan seçkisinden Orhan Hakalmaz'ın yorumuyla dinliyoruz. Mendilinde kar getir. Şularım yâreme Oy anam güzeller Seni merhem Sırada bir Bayburt türküsü daha var. Bunu ise Remzi Cavıldak'tan Ahmet Yamacı derlemiş. Ve yine Türkülerle Türkiye isimli albüm serisinin Bayburt iline ait olan seçkisinden dinliyoruz. Ama bu sefer Erol Köker'in yorumuyla. Bayburt'un ince yolunda. Church. Halk edebiyatında ve türkülerde sanılandan daha çok cinsel çağrışımı olan türküler ve şiirler var. Örneğin Karacaoğlan'ın bazı şiirleri hatta pornografik e, denebilecek şiirler. Yalnız o kıtaları tabii ki burada aktaramayacağım sizlere. Bununla birlikte daha naif dizeler var. E, i̇nsanda bu çağrışımları oluşturan. Örneğin Karacaoğlan'ın Susuz Pınarlardan Kandırdı Beni diye bir dizesi geçiyor bir şiirde. Başka bir şiirinde ise... Ak Göğsün Arası Zemzem Pınarı, içsem Öldürürler, içmesem Öldüm dizeleri var. Şimdi dinleyeceğimiz türkünün bir yerinde de Ak Göğsün Üstünde Zemzem Pınarı, içip Susuzluğumu Söndüremedim dizeleri geçiyor. Bu gibi naif ifadeler benim hoşuma gidiyor türkülerdeki. Sanırım bu biraz halk edebiyatının ve türkülerin arka bahçesi gibi. Ama sizlerle bunu da paylaşmak istedim. Şimdi dinleyeceğimiz türkü yani deminki aktardığım dizelerin geçeceği türkü Kelkit yöresinden Metin Pala'dan Nida Tüfekçi derlemiş ve Erdal Erzincan'ın Kervan isimli albümünden dinliyoruz. Aşağıdan gelir aldıramadım. Aşağıda geldi randıma dudum kollarım bu Altyazı M.K. Altyazı Sırada yine Erdal Erzincan'ın yorumuyla ama bu sefer Anadolu isimli enstrümantal albümden dinleyeceğimiz bir türkü var. Albümde türkü gelin çıkarma havası olarak not edilmiş. Aslında bu türkü Hani Yaylam, Hani Sen'in Ezel'in dizesiyle başlayan türkü. Ve albümde kaynak kişiler Suat Işıklı, Fuat Lehimler, O Mavi Oğlu olarak gösterilmiş. Benim bildiğim kadarıyla bu türkü Raci Alkır'dan TRT'tir müzik dairesi tarafından derlenmiş. Ee, ama ben albümde yazanı da sizlere aktarmak istedim. Belki Erdal Erzincan ayrıca kendisi de o yörede yeniden derlemiş olabilir diye. Türk'ün ölçüsü 18'lik, usulü ise 2-3-2-3. Ve demin de ifade ettiğim gibi Erdal Erzincan'ın Anadolu isimli enstrümantal albümünden dinliyoruz. Gelin çıkarma havası, diğer ismiyle Hani Yaylam, Hani Senin Ezelin. Yine Erzurum yöresinden bir türkü var sırada. Bu türkü dün gece hanesinde yastığın bir taş idi dizesiyle başlayan Tatyan'la aynı müziğe sahip. Yani aynı müziğin üzerine farklı sözler geçürülmüş Ve doğal olarak bu da Erzurum yöresine ait. Hulusi Seven'den Nida Tüfekçi derlemiş bu türküyü. Ve Yapı Kredi'nin çıkarttığı Türk Halk Müziği isimli albümün 3. CD'sinden Gürkan Özpeker'in yorumuyla dinliyoruz. Yandı Canım. Thank you. Sırada Erzincan Eyn yöresinden bir uzun hava var. Ahmet Türkoğlu'ndan TRT Müzik Dairesi derlemiş. Ve Osman Aktaş'ın ana isimli albümünden Aysun Gültekin'in yorumuyla dinleyeceğiz. Öyle sanıyorum ki belli bir yaşın üstünde olan dinleyiciler bu uzun havayı duymaktan çok memnun olacaklar. Ama yine sanırım bu uzun havanın eski yorumlarını da anacaklardır. Bu uzun havayı de ifade ettiğim gibi Ayşun Gül Tekin'in yorumuyla dinliyoruz. Yeşil Kurbağalar She. I'm dediğimiz bu uzun havadaki yeşil kurbağalar öter göllerde dizesi belki bize şimdi komik gelebilir hatta anlamsız da gelebilir ama bir kırsalda şehirden uzak bir yerde bir derenin kenarında gerçekten kurbağaları dinlediyseniz onun insanda uyandırdığı hisleri biraz daha anlamak mümkün biraz daha bu türkünün sözlerine yaklaşılabilir. Bu bağlamda ben Platon'un Phaedros diyaloğunda bize aktardığı bir mitosu sizlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü bununla bağlantılı gibi geliyor. Bu arada Platon'u daha ciddi konularda konuşabiliriz ama bu program bunun yeri değil. Bir de Genon'un bir yorumu var. Platon'un en ciddiye alınması gereken zamanlar mitoslardan bahsetmeye başladığı zamanlardır diye. Bu da çok enteresan bir yorum aslında. Phaedros diyaloğunun 259c pasajından Aktarmak istediğim mitos şöyle, aynen alıntılıyorum. Şöyle bir mitos var, vaktiyle daha musalar doğmadan Ağustos böcekleri insandı. Musalar doğup da yeryüzüne şakımayı getirince, şakımak o zamanın insanlarından bazılarının o kadar hoşuna gitti ki, bunlar türkü, şarkı söylemekten yiyip içmeye vakit bulamaz oldular. Hiç farkına varmadan bu yüzden ölüp gittiler. Ağustos böceği soyu işte bunlardan türedi. Şarkı ve türkü söylemekten yiyip içmeye vakit bulamayan insanların ölüp gitmesinden Ağustos böceği soyunun türemesini göllerde öten kurbağalara belki uyarlamak mümkün olabilir. E, bu da biraz daha anlamlı olmasını sağlar bizim için bu dizelerin. Bir ayrıntı olmasına rağmen bunları da sizlerle paylaşmak istedim. Bu hafta programın sonuna ayırdığımız bölümde ...tenekeci Mahmut Güzelgöz'den... ...iki türkü dinleyeceğiz. Aslında programın sonunda... ...ne çalabilirim diye düşünürken... ...elime tenekeci Mahmut Güzelgöz'ün... ...CD'si geçti. Ve aslında Urfalı bir sanatçı bildiğiniz üzere. Fakat... ...Erzincan ve Sivas yöresinden... ...iki türkü icra etmiş. Bu haftaki türkülere... ...Mahmut Güzelgöz'ün söylediği... ...Sivas ve Erzincan türküleri uygun düşer diye düşünerek... ...sizlerle paylaşmak istedim. Ve aslında... Tenekeci Mahmut Gözde bir kaynak kişi olduğundan kaynak veya derleyen aktarmak doğru olmayabilir. Fakat kendi yöresi dışında söylediği için bu türküleri, türkülerin kaynağını aktarmak istiyorum sizlere. Yani künyesini aktarmak istiyorum. İlk dinleyeceğimiz türkü Erzincan yöresine ait ve Salih Dündar'dan Muzaffer Sarı Sözen derlemiş. Urfalı Tenekeci Mahmut Güzelgöz isimli albümden çalıyorum sizlere. Keklik gibi kanadımı süzmedim. Gel ki ne Bu ben sizlere Tenekeci Mahmut Güzelgöz'den iki türkü dinleyeceğimizi söyledim. Ama zamanı hiç hesap etmedim. Maalesef bu hafta programın sonuna geldik. Bu bakımdan söz verdiğim Sivas türküsünü Tenekeci Mahmut Güzelgöz'den başka bir hafta dinleteceğim sizlere. Umarım kusura bakmazsınız. Dolayısıyla bu hafta da programın sonuna geldik. Programı kapatmadan önce destekçimize teşekkür etmek istiyorum. Ali Ottoman imiş destekçimiz bu hafta. Sağolsun.